Editör Seval Şahin Mahmut Mutman anlatıyor. Mutlak bir samimiyet mümkün müdür? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Dergah Yayınları baskısından sayfa 10. Da bir kısa paragraf. Çünkü ben Hayri İrdal her şeyden evvel mutlak bir samimilik taraftarıyım. İnsan her şeyi açıkça söylemedikten sonra neden yazı yazsın? Bu cinsten kayıtsız şartsız bir samimi bilgisi behemahal bir süzme eleme ister. Siz de kabul edersiniz ki her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün değildir. Süzü bir yana bırakmaktansa vaktinde iyi tasarlamak, okuyucu ile behemahal anlaşacağınız noktaları seçmek gerekir. Çünkü samimiyet tek başına olan bir iş değildir. Ben çok kısaca şunları düşündüm. Bu bilmecemsi ve terbiyevi, hem ahlaki hem edebi açıdan kompozisyon anlamında terbiyevi, metodik satırları ilk okuduğumda şok olmuştum. O zamandan beri düşünüyorum ama tatmin edici bir şey söylemek zor. Mutlak veya kayıtsız, şartsız bir sabiimiyetin mümkün olmadığını kampların özellikle bu metnine sık sık atfedilen ironik üslubuna referansla ileri sürmek boş bir tekrar olurdu. Bir metin ne söylüyorsa odur. Evet, insan her şeyi açıkça söylemedikten sonra neden yazsın? Çünkü bu bir süzme, eleme ister. Siz de kabul edersiniz ki her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün değildir. Samimiyet ve kompozisyon. Uzlaşmaz ayrılmazlar. İşte bu saatleri ayarlamayı gerektirir. Yani vaktinde iyi tasarlamayı. Saatleri ayarlamak durumundayız. Saatler ait oldukları kimselerin huylarını alırlar. O halde bir tez. Saatleri ayarlama enstitüsü teknoloji, yabancılaşma, hazır giyim modernlik ve benzeri değil, dil ve sır hakkındadır. Daha doğrusu edebiyat ve sır hakkında. Samimiyet tek başına olan bir iş değildir. Edebiyat sır aktarabilir ama bu aktarıldığında sır olmaktan çıkmaz, sırra kavuşur. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar Dergah yayınlarının katkılarıyla